tick my brain, brain. brain, brain. neuroeconomia neuro neurosanat Hazırlayan ve sunanlar... ...Oğuz Tanrıdağ ve Hakan Gürbit. Günaydın efendim. Ee, yeni yılın... ...bu ikinci... ...programında... ...sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Hemen... İletişim adresimizi e, vereyim. E, Açıkmain.gmail.com Maillerinizi e, bekliyoruz efendim. E, yeni yılla birlikte geçen yayın döneminde bir türlü yapamadığımız, başaramadığımız bir işi yapmak için adımlar atmaya başladık. Ve konuların karmaşıklığı düzeyinde de o konular konusunda bize e, bir şeyler söyleyebilecek Arkadaşlarımızı, dostlarımızı davet etmeye başladık. Geçen programda e, de, sevgili arkadaşımız Bülent Somay, bizim misafir, e, misafirimizdi. E, özellikle dil algısı ve kimlik algısı konusundaki ilişkiler konusunda bir sohbet yürütmüştük. Bu programda da yine değerli bir dostumuzu konuk ediyoruz. E, öncelikle Hakan Gürbit, ...mazeret dolayısıyla... ...bizimle birlikte olamıyor bu programda... E, ...konuğumuz... E, ...Muzaffer Çorlu... E, ...Açık Radyoyu dinleyenler... ...hiç kuşkusuz... E, ...onun yaptığı gitar antolojisi... ...programlarını hatırlarlar... E, ...benim Muzaffer Çorlu ile... ...tanışıklığım... E, ...kaç yıl oldu Muzaffer... 10, 95 desek 15 Evet 15 yıl oldu ve e, Muzaffer öncelikle benim oğlumun gitar hocasıydı. Sonra yıllar içinde oğlum biraz devreden çıktı. <gülüyor> e, gerek, gerek eğitimi dolayısıyla gerek işte e, yurt dışı. Fakat biz Muzaffer'le birlikteliğimizi, paylaşımımızı sürdürdük. E, ve Muzaffer de. İlgilerini geliştirme şansı da buldu birlikte olduğumuz ortamlar içinde. Ben ona bırakacağım bu e, kognitif yolculuğun öyküsünü e, ve konuşmamıza birlikte başlayacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk Oğuz abi. çok teşekkürler programa davet <gülüyor> ettiğiniz için e, izleyicilerinize de e, selamlar saygılar. Bu stüdyoda hep gitaristiyim o yapmaktan. Hı hı. E, şaşırıyorum şimdi tabii Açık Bey'in programında. Kendimi heyecanlı hissettim. <gülüyor> <gülüyor> İyi. Bence çok doğal. Şey diyordun, e, programa girmeden önce, yedi buçuk yıl önce e, ilk olarak hani sizin düzenlediğiniz kongreye geldiğimden beri e, bana bir şeyler oldu mu <gülüyor> <gülüyor> Codun. Vallahi şimdi e, bunu hep konuştuk defalarca. Bir defa sizin düzenlediğiniz e, nörobilim toplantılarının tamamına katılmış herhalde e, birkaç kişiden biri olarak. E, ve bu yedi tanesinde de sanıyorum altısında da konser verdim. Hı -hı. Üçünde de konuştum. E, ama ilk e, baş, birinci e, nörobilim toplantısında e, bir diyor ikili olarak evet. konsere gelmiştik. Evet 2004 e, yılında. Tabii e, provalardan arta kalan zamanda e, konuşmacıları dinleye dinleye bende bir kognitif neuroscience aşkı başladı ki e, aslında onun temeli de var ben psikoloji okurken de, de, de, de, de. de e, kognitif, kognitif her türlü <gülüyor> alan ilgimi çekiyordu. Ama o toplantıda çok değerli bilim adamlarıyla beraber sizlerle beraber e, heyecanım doğruya çıktı. Neticede hakikaten isteyerek bilerek tahammülen e, o konulara girmeye başladım. Belki birazdan da daha açıkça konuşabiliriz e, Müzikolojideki yeni gelişmeler Teknoloji ile birlikte hmm. e, Müzikolojiyi de bir yol ayrımına getirdi hmm. e, Müzikoloji denince akla Enstrümanlar e, müziğin tarihi veya e, Bestecilerin stilleri gelir akla ki Bu aslında artık historical musicology gibi Yani tarihsel müzikoloji kapsamında Şimdi son 5-6 yıldır experimental müzikoloji ya da kognitif müzikoloji gibi enstitüler açılıyor. O enstitülerden bir tanesinde de ben şimdi hem ders veriyorum hem de senior research olarak çalışıyorum ve kognitif <gülüyor> müzikoloji ile çalışıyorum. Yeni teknolojilerin işte bunun içinde fMRI teknikleri, EEG'ler ya da işte mocap sistemi gibi yeni teknolojilerle şimdi müziğin beyindeki yolculuğuna da bakıyoruz. Dolayısıyla bizim bu kognitif nörobilim toplantılarından aldığımız gaz ki bunu kelimenin doğru anlamıyla kullandığımı düşünüyorum. Ee, <gülüyor> o e. gazlı birlikte şimdi e, hem Türkiye'de ama ağırlıklı olarak e, Belçika'da, Flamanya'da e, çalışmalarımı sürdürüyorum. Ama diyebilirim ki kognitif nörobilim toplantıları <gülüyor> deklanşı etti bu durumu. Kesinlikle. Aslında senin de aralarında bulunduğun e, bir grup, arkadaşımız farklı alanlarda e, ama yine de formel ve nöresainsten, nörebilimden ayrıymış gibi kabul edilen alanlarda aynı gazı alıp ki buna aslında 7, 7 yıldır sürdüğü için artık ara gaz da demiyoruz. Sürekli anlarla <gülüyor> devam eden bir şey. Ve kendi alanlarında bu beyin ilişkisini aramaya başladılar. Hukukçu arkadaşlarımız vardı bunlar içinde. de. Ee, elektrik, elektronik e, alanından arkadaşlarımız vardı. Tabii ki bilgisayar alanından arkadaşlarımız vardı. <gülüyor> Dil bilimci arkadaşlarımız vardı. Yani bu etkilenme ben çok mutluyum bunu telaff telaffuz etmekten ee, ve bunun bir hareket olarak başladığını söylemekte de bir beis görmüyorum. Yani e, bir, e, bir beyin hareketi gibi bir hareket oluştu ve ee, öncelikle alışılım alışına gelmiş e, algılama içinde beyin denildiği zaman e, iki bilim dalı akla gelirdi. E, bundan on sene önceye kadar. E, ve tabii ki e, beynin de hastalıkları bağlamında gelirdi. Yani beyin e, tıbbın ve biyolojinin ve tıbbın esiri bir kavramdı. Ee, biyolojinin esiri olarak beyin dendiği zaman beyin evrimi akla gelirdi. Beyin gelişimi akla gelirdi. Hastalıkları anlamında da öncelikle e, beynin dokusunu gözde görülür bir şekilde etkileyen hastalıklar için nöroloji ve gözde şimdilik görünüyor ama eskiden gözde görülmez olarak kabul edilen davranışlarla ve tırnak içinde ruhla ilgili hastalıklarda da psikiyatri. Ama son 10 yıldır ki biz de bu hareketin içinde geliştirdik bu şeyi, kendi hareketimizi artık e, beynin için içine girdiği hayatın her alanı ile ilgili bilimsel araştırmalar yapılmaya başladı. İşte bu kognitif nörebilimde bu doğan araştırmaların toplamına e, verilen isim. E, müziğin her zaman için e, bilgi ...ve duygu uyandırdığı... ...ve gerektirdiği bir alan olduğunu... ...herkes biliyor zaten. Herkes biliyor. Bunu, bunu, bu yeni bir bilgi değil. Ama... E, ...bu bilginin ötesinde... ...senin de dediğin gibi müzik... E, ...kesinlikle kendi içindeki... E, ...konular açısından... ...ele alınan ve... ...öğretilen, öğrenilen ve o şekilde... ...yürütülen bir şeydi. Değil mi? Enstrümanlar, şeyler, müzik bilgisi... ...vesaire. Ama burada... ...ben çok merak ediyorum... Ee, ...senin içine girdiğin... E, ...alanda... ...bu... E, ...kognitif nörobilim... E, ...anlamında neler yapılıyor? Şimdi çok tabii... E, ...kognitif müzikoloji, müzikoloji... ...çok geniş kapsamlı bir alan... E, ...bir defa... E, ...kelimenin tam anlamıyla... ...interdisipliler olmakla birlikte... E, ...heyecan verici birkaç şey var... ...örneğin bir iki araştırma konusu... ...söyleyebilirim... E, bunun ticari e, tarafları da var. Örneğin film müziklerinde e, cross e, kültürler arası bir e, araştırma yapılıyor şimdi mesela e, Afrika'dan, Asya'dan, Uzak Doğu'dan, Amerika'dan e, ve Güney Latin Amerika'dan e, binlerce kişi aynı filmi e, background müziği değiştirilerek dinletiliyor ve e, büyük bir Hı. kapsamlı bir araştırmayla e, nereler parlıyor beyinde? Ha, nerede elektrik aktivitesi artıyor? Nöronal e, aktivasyon nerede var? Örneğin korku sahnelerinde tabii e, doğal olarak belki kortikal merkezlerden amigdalanın hareketlenmesi evet. beklenebilir ama mesela efemelay tüm kültürlerde amigdalanın e, hareketliliğini konfirme etmekle birlikte e, Avrupa toplumunda muhtemelen buna e, belki daha üst merkezlerin katkısıyla da diyebiliriz, ee, seyircilerin, izleyenlerin e, bir korku hissetmediğini söylemesinin derinlemesi, hmm. ara, derinlemesine araştırması yapılıyor. Hmm. Nasıl olurdu amigdala e, aktivasyonu e, Afrikalı ile Avrupalı da aynı iken, hmm. gözle görülür şeyler aynı iken ifadelerde neden farklı var? Hangi sosyal, kognisyon, hangi eğitim farkı mı onu bilemiyorsanız. Bunun gibi. Ama benim üzerinde kişisel olarak çalıştığım yürüttüğüm, ekibimle beraber yürüttüğüm projede biz bir tesadüfün peşine takıldık. O da şöyle oldu. Müzik yaparken aynı zamanda başka bir görev düşünelim. Mesela gitar çalıyoruz, keman çalıyoruz diyelim. Aynı zamanda bir matematiksel işlemi başarmaya çalıştığımızı varsayalım. Bu Neler olabilir acaba? Müziğin hangi özelliği de bozulma olur? Ritmik mi? Yorumsal <gülüyor> mı? Yoksa teknik e, sorunlar mı yaşar? Bu bir, sadece bir davranışsal bir yani, gözleme dayanıyordu. Yani. E, buradan yola çıkarak nörologların da çok kullandığı oddball paradigm Hı -hı. denen e, şeyi kullanmaya karar verdik bu fikri veren kişilerden bir tanesi de programdaki diğer yapımcı Hakan Gürvet'tir. Evet. E, oddball Paradigm'ı biraz modifiye ettik. Yani Odbol paraday kısaca şöyle bir şey. Ya bizim kullandığımız <gülüyor> versiyonda bilgisayarda 800 milisaniye ki bir saniyeyi bine bölersek aşağı yukarı bir saniye yakın bir süre içerisinde e, müzisyen e, ekranda beliren karelere şahit oluyor. Fakat müzisyenin görevi karelere değil. E, kareler dışında Üçgenleri ve daireleri sayıyor. İçinden ve performansı bittiği zaman da kaç tane kare, pardon kaç tane üçgen ve daire olduğunu söylüyor. Tabi bu bir mantal e, yüklenmeye yol açıyor. E, biliş, e, bilişsel bir Değil yüklenmeye, hı. bir working load oluşturuyor sonuçta. Yani kısa dönem hafıza mı hı hı. diyelim ona. E, bu yükle beraber müzik yaptığında bazı hatalar tespit ettik. Bu ilginçti bizim için fakat daha ilginçti. Ee, ...bu çalışmada katılımcılardan bazılarının bir hafta sonra sınavı vardı. Ve bu sınavda da ben jüri üyesi olarak onları dinlerken... E, ...biraz önceki o oddball paradigm'da yüklendikleri zaman yaptığı hatalara çok benzer hatalar yaptılar. Halbuki bu defa bir e, ikinci görev yoktu. Buradan yola çıkarak dedik ki acaba... Bilişsel bir yük, örneğin müzik yaparken bir şeyleri saymak ya da bir matematiksel hesap yapmak. Müzisyen heyecanlandığında, emosyonel olarak geliştirdiği şeylerden ötürü yaptığı hatalarla benzeşebilir mi? Eğer benzeşirse biz bunu kullanabiliriz çünkü. Örneğin bir parçanın zayıf olan yönünü, örneğin bir eserin zayıf halkasını, konserde yapacağı muhtemel hataları, konser parçasını... E, icra ederken aynı zamanda ikinci bir görev vererek bulabiliriz diye. Bu çalışmalar sürüyor şimdi. E, 20 e, uluslararası çapta e, 20 ila 40 arasında denekle e, çalışıyoruz. Hem efemeryları, e, beyin e, şeyleri çekiliyor, e, manyetik rezonans görüntüleri, hem e, kalp e, değerleri, hem e, avuç içi terleme, kortizol oranları e, ölçülüyor ve böylece biz çalışma bittiğinde muhtemelen e, ...müzik yaparken e, bir ekstra kognitif faaliyetle yükleme yaptığımızda neler görebileceğimizi e, söyleyebileceğiz. Sonuçları henüz bitirmediğimiz için, bilmediğimiz için buradan tabii bilimsel bir veri açıklamak mümkün değil. Ama aşağı yukarı bu tür e, çalışmalarla e, ilgileniyoruz. Ama daha çok ilgi çeken şeyler örneğin satın alma davranışını hangi müzik türü etkiler gibi... ...çalışmalar da yapılıyor. Aa, tabii, Bunlar tabii. tabii kimin işine yarayacağı çok <gülüyor> ee, zaten, aşikar ama... Kesinlikle hayır yani... E, ...mutlaka birilerinin işine yarayacak da... ...aslında onun ötesinde... Evet. ...bunların devreye girmesi... E, ...nasıl e, reklamlardaki... ...görüntülerin... ...ve görüntülerle birlikte işlenen öykü... ...satın alma davranışını etkiliyorsa... ...aynı zamanda... ...yani çok büyük sürpriz olmaz... ...müziğin de bu davranışı etkilemesi... Ki biraz önce söylediğim mekanizmalar yoluyla yani memnuniyet uyandırarak veya aksi bir şey oluşturarak etkilemesi yani sonuç olarak e, aynı kabın içinde çok farklı oldukları varsayılan eskiden beri çok farklı oldukları varsayılan birçok davranış ve bilginin birlikte etkileşimini göstermeye çalışıyoruz. Ve e, çok ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor. Müzikolojide olduğu gibi e, biraz önce işte satın alma davranışı dedin. Nöroekonomi diye bir alan var artık. Yani e, sonuç olarak e, insanların e, satın alarak beyinlerinde ne tür e, şeyler oluştuğunu göstermek bir yana satın alma davranışını etkile etkilemek adına beyninin hangi bölgelerine hitap edilmesi gerektiği Burada da bir e, tüketici davranışının oluşturulmasında kognitif bir teori e, gündeme gelmiş oluyor. Muhtemelen herhalde ödül mekanizmaları Kesinlikle. harekete geçiren her, her türlü komponent. Kesinlikle. Ödülüyor. Hem görsellik hem e, öykü hem müzik. E, tabii öteden beri e, benim merak ettiğim e, ilgi alanım dolayısıyla da e, iyi bir fırsat oldu bu. E, sana sormak istiyorum. Yani müziğin hem e, teorisiyle hem de pratiğiyle ilgili olan yani notaların yazılımıyla ve aynı zamanda seslerle ilgili bir kişi olarak geleneksel bir anlayışımız var bizim. Beyin yarıları arasındaki iş bölümüyle ilgili. Yani genellikle kabul edilen şey sol beynin mantık, matematiksel, rasyonel ve kronolojik bir beyin olduğu. Ama sağ beynin daha bütüncül, duygusal ve e, büyük fotoğrafa bakan e, duygular tarafından yönlendiren, e, yönlendirilen bir beyin olduğu konusunda <gülüyor> bizim şey var, klasikleşmiş bir öngörümüz var. Bunu birçok hastada da görebiliriz. Yani e, beynin sağ veya sol tarafına bir şey olmuş insanların davranışlarından bunu çıkartabiliriz. Müzik bir bütün olarak... ...ele alındığı zaman... ...her iki yönüyle de... ...beynin tümünü çalıştırıyor... ...anlamında bir çıkarım... ...yapmamız gerekiyor bu bilgilerden. Sen ne diyorsun? Yani e, müziğin mesela... ...teorisiyle, fratiği... ...farklı beyin bölgeleri tarafından mı? Şimdi buna... E, ...derinlemesine bir cevap... olur mu bilmiyorum ama... ...bir iki örnek verebilirim. Örneğin... E, Herhangi bir enstrüman çaldığımızda <gülüyor> o enstrümanı çalarken bir herhangi bir müzik yaptığımızda mesela o müziğin e, teknik tarafları vardır. İşte parmakların hareketi e, ve o parmakların <gülüyor> hangi ritmik yönlerle hareket edeceği yani müziğin ritmik tarafı vardır. Ama bir de e, müzisyenin çaldığı anda ifadeyi değiştirebilmek ki ona işte interaksiyonda olduğu yani seyirciyle iletişimde olduğu bir de an vardır. ...o anda müzisyen işte do diyezi ya da ilgili akoru e, müzisyen yapacağı ritmik varyasyonları düşünmez. Hı hı. Müzisyen o sırada aktarmak istediği duygu her neyse o duyguyu o mevcut nota materyaliyle aktarmaya çalışır. Hı hı. Şimdi dolayısıyla o nota materyaliyle aktarılmaya çalışılan duygu ki bunun deneylerinde e, ben de bulundum... E, ...yüzlerce kişi... Müzisyenin kızgınlık ifade etmek istediği zaman, kırgınlık ifade etmek istediği zaman hatta hayal kırıklığı ifade etmek istediği zaman anlamlı oranda e, izleyicinin bu e, davranışsal ya da emosyonel tepki anladığını biliyoruz artık. 100 kişiden 98'i e, müzisyenin aynı notalarla bir hayal kırıklığı anlatmaya çalıştığını öyle bir ekspresyonu olduğunu söylüyor. ...tabii bu havadaki moleküllerin... E, ...nasıl hareket ettirilerek... ...tulağın <gülüyor> tekrar onu dekode edip... <gülüyor> ...okspitalli nasıl gönderip... ...oradan artık hangi mekanizmalarla... ...bu hayal kırıklığı konusunda... ...bir ortaklık... ...kendini onun yerine koyabilme... ...belki burada aynı nöronların etkisi... Evet. ...vesairesi derinlemesine inceleniyor... E, ...ancak sağ ve sol hemisfer açısından... ...şöyle bir kabul var... ...ben bu kabulü... E, ...gözlemliyorum, takip ediyorum... ...ne yapıyorlar diye... Biraz önce söylediğim gibi bir müzisyen yorumladığı zaman <gülüyor> mevcut notalarla e, seyirciyle etkileşimde o anda karar veren e, herhangi bir coşkuyu aktarmaya çalışırken bir müzikal nüans kullanır. Örneğin işte ne diyelim kreşendo yapar, sesi, sesi yükseltir veya ritimde bir oynama yapar. Bütün amacı bir duyguyu o sesler vasıtasıyla karşısındakine hissettirmektir. Bizim gördüğümüz kadarıyla... Bu oddball paradigm'da yani müzisyen aynı zamanda bir başka işle meşgul olduğu zaman bu bir matematik problemini çözmek olabilir. Bu bir e, ekrandaki şekilleri takip edip sonuçta bir sonuç bildirimi olabilir. Hangisi olursa olsun şunu görüyoruz ki e, birinci derecede etkilenen özellik bu yorum gücü. Profesyonellerle yaptığımız e, çalışmada da bunu gördük. Örneğin 20 yıl ve üzeri sahne tecrübesi olan ve uluslararası e, albümler, kayıtlar yapmış birinci sınıf müzisyenlerde de gözlemlediğimiz şey şu oldu. Ben de vardım o deneyde. Hem de, denek olarak da anlamak için e, setup'ı. E, gerçekten yorum gücümüz kalmıyor. Ama parça tabii motor faaliyetler yeah. Motor kodlanmalar muhtemelen herhalde orada da işte bazal ganglion, beyincik mutlaka devrede parçanın sağlam olmasına bağlı olarak o hareketler devam ediyor. Ancak üst <gülüyor> yapı yani yorum dediğimiz yapı en ufacık bir bilişsel yükte veya emosyonel bir ansiyete de e, kayboluyor. Evet. Şimdi yeni sonuçlar şunu söyleyecek gibi hissediyorum. Çünkü aynı zamanda sağ ve sol hemisfer aktivitesine de bakıyoruz. Odebol hmm. paradigmda muhtemelen e, sol hemisfer aktivitesi yükseliyor. Ee, ve bu eğer böyleyse henüz dediğim gibi birebir bire analizler yapılmış değil ama eğer böyleyse o zaman e, bilişsel yük arttıkça müziğin e, enteraktif yoruma dayalı ya da ruhlar dünyasında tırnak içinde dediğimiz tarafında bir azalma yani sana hemisferde bir aktivasyon düşüklüğü oluyor gibi görülüyor. Aa, evet Yani benim için sürpriz değil tabi. Kendi alanımdan yol, yola çıkarak e, çünkü sol hemisfer dediğimiz zaman sol beyin yarısının Özellikle de e, ön lobun ön bölümü, e, olasılıkları hesaplama, e, senaryoların e, birbirine karşısındaki durumunu değerlendirme ve onların arasında tercih yapma işiyle <gülüyor> ilgilendiği için e, birden fazla uyaranla <gülüyor> karşılaşıldığı zaman o uyaranlar arasındaki e, tercih hakkını kullanmak bir zihni faaliyet gerektiriyor ve seçim e, şey gerektiriyor. ...çabası gerektiriyor. Oysa müzik olarak ortaya koymaya çalıştığı işin özellikle kendi başına ve bu tür alternatiflerden bağımsız olarak ortaya konması ve du duyguyu aktarması gerekiyor. Dolayısıyla kognitif yüklenme dediğimiz yani kendisinin çalacağı eserin dışındaki diğer etkenlerle birlikte işin içine onların girmesiyle birlikte... Biraz e, müziğin duygu yükünün azalmış olması ve tam istenen dozda verilmemiş olması beynin bu şekilde bir şey, diğer olasılıklara bir shift yaptığını gösteriyor. Belki şu sizin söylediğinizi tam anlamıyla desteklediler gibi hissediyorum. O da şu, e, müzisyenlerden empövizasyon, yap doğaçlama yapmasını <gülüyor> da istedik. E, yine aynı ikinci bir görevle birlikte e, bu gerçekleşemedi, olmadı. Doğaçlama yapılamadı. Çünkü doğaçlama e, tüm motor faaliyetlerin dışında çok daha fazla zihinsel bir kapasiteye ihtiyaç diyor. Çünkü o anda verilen kararlar var. Şimdi bizim konuşmamız örneğin daha önceden planlamadığımız bir konuşma. Biraz önce koridorda ne konuşalım dedik ama ne zamandır görüşmüyoruz diye bu konulardan değil başka konularda konuştuk. Hmm. Şu anda e, neredeyse doğaçlamaya yakın bir konu üzerinde konuşuyoruz. Evet. Müzik müziği de yani bir analoji olsun diye söylüyorum. Müzikte de doğaçlama yapıldığı zaman e, bir başka yük işi tamamen bozuyor. Muhtemelen e, yine prefrontal korteks herhalde seçimler arasında bir de onu kaldıramıyor olsa gerek belki de. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani e, o aslında duygu gerektiren, duygunun yansıtılmasını gerektiren e, diğer işler de, de böyle. Yani sadece müzik değil bir başka bir sanat eserinin değerlendirilmesinde bir, bir ressamın tablosunun değerlendirilmesinde bir şairin şiirinin e, anlaş, e, dinlenmesinde e, aynı şekilde bu tür etkileşimler e, ana şey mesajı bir, bir ön e, mas, maskeliyor ve üst, üstünü örtme e, olasılığı var. Yani şöyle diyebilir miyiz? Tabi enteresan sorular da çıkıyor. E, i̇nsanların sürekli e, şu veya bu amaçla Seçenek altında bırakılması ve seçenek seçmeye e, yönelik olarak yönlendirilmesi veya öyle bir ortam içinde bulunmaları, beyinlerinin özgün yeteneklerini e, ortaya koymalarında engel teşkil eden bir mekanizma yaratır mı beyinde? Müzisyen açısından söyleyebilirim. Örneğin e, doğaçlama konusunda çok başarılı, e, duyma konusunda çok yetenekli. Hiçbir formal ve klasik eğitim almamış olmasına rağmen klasik eğitim almışlardan çok daha iyi duyan e, bireyler arasında müzik eğitiminin hiçbir zaman işe yaramadığı e, veya çok ihmal edilebilir oranda e, bu eğitimin katkıda bulunduğunu. Ama çoğu kişide de geri teptiğini ama davranış açıdan, açıdan değil e, duymadaki e, özgürlüğünü kaybettiğini e, ifade eden çok müzisyen var. Bilmiyorum e, örtüşüyor mu? Daha yani tamamlıyor birbirinin tabii. Ee, i̇stersen bir müzik arasına gidelim. Tamam. Ee... Ne, ne dinleyelim? bana benim albüm var burada. Evet. Ee, benim derken tabii Kübra Kavak'la birlikte e, beraber Skarlatti Gitar diyor olarak e, çalıştığımız dönemlerde kaydetmiştik bunu. E, ne çalalım? E, Skarlatti var, Vivaldi var, Sor var, Karulli var, Belevi var e, programın. Ee, konseptine uygun hangisi olabilir yani, bilmiyorum. 1500'e aşkın program yapmış bir e, antolog müzik antologuna bırakıyorum ben bunu. O zaman şöyle yapalım. Ee, madem öyle Vivaldi'nin gitar koncertosu var. Aslında orijinali e, lauta ve yaylılar ve sürekli bas için. Ee, onun iki gitar versiyonu var. Oradan birinci bölümü mesela dinleyebiliriz. Rion numarası 93 re majör. İki gitarı da e, 1999 yılında yaptığımız kayıttan seyircilerimize sunalım. Harika. Teşekkürler Muzaffer. Ee, Kübra Kabat'la uzanmadı. beraber. Tabii. Ee, <gülüyor> Vivaldi'nin birinci bölümünü dinledik. Gitar Konçertosu. Evet uzun zamandır görmüyorum Kübra'yı. Ee, Biz 98 yılından yanılmıyorsam 2005-2006'ya kadar birlikte çalıştık. Sonra yollarımız ayrıldı. Evet 2004'te zaten bizim kognitif bir kongremizde birlikte. Evet o konseri beraber yapmıştık. Evet selam olsun. Eee Şöyle bir konu açmak istiyorum, e, bu Zafer. E, Dilin beyindeki temsini ve dil öğrenilmesinin mekanizmaları ile ilgili birçok alanda olduğu gibi tartışmalar yapıldı uzun bir zamandır. Şu an e, aşağı yukarı denilebilir ki e, evrensel manada. İnsan beyninde dil, hangi dil olursa olsun, dilin öğrenilmesi için bir biyolojik düzenek vardır. Özellikle de Chomsky'nin e, teziydi bu. Ve şu anda kognitif bilimlerde daha fazla kabul edilen ve birçok savunucusu olan bir görüş bu. E, biyolojik an evrim ve biyoloji açısından belirlenen bir dil düzeneği vardır Ve insan doğduktan sonra kısa bir süre içinde çok çetrefilmiş gibi görünen bu dil denklemlerini ses ve, ve gramer temelinde çözer ve konuşmayı öğrenir. Ee, benim sormak istediğim şu. Müziğin de evrensel anlamda anlaşılması için e, çok farklı kültürlerde de olsa... E, beyinde kodlar var mıdır? Yoksa e, birçok kez ifade edildiği gibi ve uzun zamandır da savunulduğu gibi müzik algısı e, büyük ölçüde kültürel bir şey midir? E, şimdi yine tabii e, çok geniş ve çok heyecan verici konular bunlar. Elbette. Bu e, Dille ilgili benim önümüzdeki yıl bir çalışmam olacak. O da e, soruya geçmeden önce bir girizgah <gülüyor> olsun diye anlatmak hmm. isterim. Leipzig'te e, Beyin ve Neuroscience Merkezi var biliyorsunuz. E, Max Planck Enstitüsü'nün. Hmm. E, Max Planck e, Beyin Araştırmaları Merkezi Leipzig'te son dönemlerde çok yoğunlukla dil üzerine çalışıyor. Ve dil ve müzik üzerine de e, bir çalışma başlatılacak. Ben de muhtemelen bir parçası olacağım. E, Gent Üniversitesi ile beraber ortak yapacakları için Belçika'da. E, son zamanlarda özellikle Afrika'da e, Nafa kabileleriyle e, kabilesiyle yaptığı çalışmalarda e, Leipzig'ten e, Tom Fritz bir şeyi ortaya koydu ki o da e, Beethoven'un, Chopin'in müziklerinde e, Avrupalı insanın e, aktive olan bölgeleri ve şeylerle e, questionerlerle. <gülüyor> e, sorgulamalarla evet. ifade ettikleri şeyler aslında paralellik var. <gülüyor> Fakat nafaka kabilesinde aynı müzikleri dinletip onların e, görüşlerini aldığında e, birbirine tamamen benzer sonuçlar elde etti. Yani Avrupalı'nın e, Chopin'in mi minor etüdünden anladığı e, en azından hissettiği hüzünü e, hiç klasik müzik dinlememiş. Hatta hiç klasik müzik ...yapmak için kullanılan enstrümanların... ...sesini duymamış... E, ...kabile üyelerinde de aşağı yukarı aynı... E, ...sonuçlar çıkıyor... ...hem davranışsal olarak <gülüyor> hem ifadeleri... ...hem de beyin aktiviteleri açısından... ...dolayısıyla o çalışma... E, ...çok net bir şekilde... E, ...bize... Evet. ...müzik evrenseldir dedirtebilir... ...belki ben henüz ikna ol, olmuş değilim... ...kişisel e, kaprislerimden <gülüyor> ötürü ama... E, ...dille ilgili ilginç bir şey var... Tabii ki müziğin evrimsel gelişimi dilden çok daha önce bunu biliyoruz. Zaten konuşma sırasındaki aktive olan bölgeler yeni kortekste muhtemelen işte vernikanlar, brokalar belki harekete geçiyor ama müzikte kortikal bölgelerin katılımı çok daha fazla ve de onlar da siz daha iyi biliyorsunuz ilk beyine tekabül ediyor. Dolayısıyla müzik çok daha erken kullanılmış bir şey ama müziğin hangi tarafı? Acaba e, bir e, iletişim aracı olarak ritim, ritim kullanıldı ve böylece kendilerinden daha güçlü e, başka canlılara karşı üstünlük kurmak amacıyla mı kullandılar onu bilmiyoruz. Ama ilk bulunan daha doğrusu kemikten olduğu ortaya çıkan ve 100 bin yıllık e, tarihe endekseden flüt de bize e, konuşmadan çok önce e, belki seslerin kullanıldığını gösteriyor. Ama müzik ve dil arasındaki iletişim e, ilişki, e, benim bildiğim kadarıyla önümüzdeki sene benim e, kendi benim göz, gördüğüm kadarıyla önümüzdeki yıl çok ciddi bir araştırmayla başlayacak dil ve müzik arasındaki ilişki. Yani, yani hatta e, e, insanlar arasındaki dil bariyerlerini aşması e, nedeniyle. Ee, dilin yani e, gramer ve e, semantik ve dil bilgisi kurallarına özgü sınırlanmışlığını aşan evrensel bir iletişim biçimi olduğu anlaşılıyor bunu. Belki bir not var. Demin e, yanlış söylemiş olmamak için düzelteyim. Bir dille müzik arasındaki araştırmalar elbette ki çok zamandır yapılıyor ama e, yeni teknolojilerle ee, yeni işler yapılmaya başlıyor. Ee, burada biraz önceki sorunuza bağlı olarak beyin de müzisyen olmayan da e, farklı e, hareketlilik gösteriyor. Bunu biliyoruz. Örneğin e, 20 yıl piyanist, 20 yıldır e, müzik yapan bir piyanist kendi çaldığı eseri bir başkasından dahi dinlese, e, çaldığı zamankine çok yakın bir e, nöronal aktivasyon gözlemliyoruz ki aynı e, aktivasyon bir gitariste olmuyor. Yani e, bir gitarist o müziği dinlediği zaman örneğin piyano müziği dinlediği zaman e, çok daha farklı yerlerin e, aktif olduğunu biliyoruz. Yani piyanistin yerine kendini koyamıyor muhtemelen çaldığı motor faaliyet açısından belki. Ama e, müzisyen de zaman içinde yapılmış araştırmalarda yıllarla beraber e, beynin çok daha fazla alanlarının e, işin içine katıldığını görüyoruz. Yani ne kadar çok müzik yapılıyorsa, ne kadar çok yıl eğitim artıyorsa o kadar çok e, katılan bölgelerin alanlarının sayısı artıyor. E bak ve senin söylediklerinin e, bende hemen çalıştırdığı bir şey oldu. E, elimde e, Discover dergisinin Ocak-Şubat 2011 sayısı var ve sana programdan önce söylemiştim 2010 yılının 100 e, öne çıkan Bilimsel konusunu seçmişler, bir dosya hazırlayıp bu sayının içine koymuşlar. Bu yüz tane çok öne çıkan ki genetikten kozmolojiye kadar yani ucu bucağı olmayan bir bilimsel alan düşün. Bu yüz öyküden onu yani yüzde onu nörobilimle ilgili ben çok etkilendim doğrusu. Yani bunun diğer bilgi dallarıyla da karşılaştığımda etkilendim. Kendi başına içinde olduğumda da aynı zamanda. Bunun çok öne çıkmış bir olduğunu düşünüyorum. Yani bu toptan bilgi ve bilim alanlarındaki gelişmeler açısından. Mesela bunlardan bir tanesi seninle konuşurken hemen e, aklıma geldi. E, Araştırma, yani burada dergide yer aldığı şekliyle "Good listeners get inside your head" başlığını taşıyor. Yani e, birbirini anlama, empati duyma ve karşımızdaki kişinin yaptığı işe yakınlık duyma gibi ne, ne söylediğini daha iyi anlamak açısından tamamen bizim verdiğimiz e, meraka, gösterdiğimiz ilgiye ve kendimizi onunla bütünleştirmeye bağlı olan bir faaliyet olarak benzeri bir şey yaratıyor e, kafamızın içinde. Sen de biraz önce... Buna yakın bir şeyler söyledin herhalde. Yani başkaları çalarken e, şimdi bu da mesela öne çıkan şeylerden bir tanesi. Biz özellikle de müzikle ilgili olarak sanatın diğer alanlarında da olabilir. Hayatın diğer alanlarında da olabilir. Müzikle ilgili olarak o müzik eserini e, anlamak adına veya o müzik eserinden bir şeyler almak adına ne kadar yakın hissedersek kendimizi ne kadar dikkatli dinlersek onun bize vermek istediğini o kadar daha e, fazla alıyoruz anlamında gelen bir şey. Yani bir, bir şekilde e, empati kurmanın empati kurmanın e, sosyal davranışta başkalarını anlamak için bize çok önemli bir şey verdiğini e, avantaj kazandırdığını diğer insanlara nazaran söylemiş oluyoruz. Ve bunlar fonksiyonel MR denilen çalışmalarla birlikte sınandığı zaman ki bu e, söylediğim araştırma yine fonksiyonel MR yoluyla sınanmış bir şey. E, e, nasıl bir araştırma düzeni biliyor musun? E, araştırmayı yapan kişi FMR'a girerek yani o şeyin aletin içine yatarak kendi geçmişinde kendisi için önem taşıyan bir öyküyü anlatırken bu araştırmacının beyin şeyleri ortaya çıkartılmış. Beyin profilleri ortaya çıkartılmış. Anlattığı şey de e, lise yıllarında bayan araştırmacı bu. Kendisi için kavga eden iki erkek sınıf arkadaşının e, ile ilgili bir öyküymüş. Ve bu öyküyü anlatırken, kendisi de FMA'nın içindeyken bir grup e, insanda bunları dinlemişler ve aynı şekilde araştırmaya da katılmışlar. Yani beynlerindeki etkilenmenin gösterilmesi açısından. Ve orada e, öyküyü yakından dinleyen ve ayrıntısını kaçırmadan kendisini aynılaştıran kişilerin beyinlerindeki ışıldama veya profil, Anlatan kişinin beyindeki ışıldama ve profilin aynası çıkmış. Yani biz e, kurduğumuz empati yoluyla, anlama, gösterdiğimiz anlama çabası yoluyla e, adeta dışımızdaki insanların yaşadıkları olayları kendimiz yaşıyormuş gibi bir şey yaratıyoruz. Bir ortak zemin yaratıyoruz. Bu bence e, sosyal psikolojide, İnsan davranışlarının anlaşılmasında, ondan sonra e, ve toplumsal e, alanlarda ortaya konan davranışların e, hangisinde insanların öne çıktığı e, o e, konu olarak anlaşılmasında son derece önemli bir mekanizma. Evet, belki bir de tabii <gülüyor> şu, şu konuda siz ne düşünürsünüz merak ediyorum. E, müzisyenler müzik yapmadıkları dahi zamanda dahi e, müzik dinlediklerinde e, motor sensori motor merkezlerin uyarıldığını, aktive olduğunu biliyoruz. Yani müziğin hareket, fiziksel anlamda harekete geçirdiği, yani beyin evet. aktivitesi anlamında söylemiyorum evet. ama hareketle olan ilişkisi artık <gülüyor> e, işte embodiment, nasıl çevireceğimizi bilmiyorum ama e, bedenselleştirilmesi diyelim, hareketiyle sıkı sıkıya bağlı. Şimdi Danimarkalı bir araştırmacı var Cüslin diye. Onun yaptığı bir çalışmayın biz bir replikasyonunu yaptık ve sonuçlar doğruladı. O da gerçekten ee, kültürden bağımsız olarak bir müzisyenin e, çalarkenki hareketlerini gören izleyiciler müziği duymuyorlar. Se e, müzisyenin anlatmak istediği duyguyla ilişkili olarak e, doğru tahminlerde bulunduğunu görüyoruz. Evet. Sesi duyduklarında zaten şüpheleri Hı -hı. kalmıyor. Ama Hı -hı. müziği duymaksızın Çalan kişiyi arkadan sırttan gördüklerinde, e, ha bu tabii eğer piyanistse dinleyenler yüzde yüze yaklaşan bir e, benzerlik oluyor. Yani buradan şu sonuç çıkarılabilir. Bir piyanist e, bir duyguyu vermek istediği takdirde, e, öğrenilmiş ya da öğrenilmemiş, spontan da olabilir bu, o hareketleri gördüğünde e, birebir ortaklık kuruyorsa kendisinin de, ...aslında o beden hareketlerini kullanacağını hissettiriyor. Evet, Çünkü evet. ne çaldığını bilmediği bir müzisyenin evet. duygusunu... E, ...bu herhalde empatinin görsel hareket evet. ile evet. herhalde özdeşleşmiş hali. Tabii. Demek. Ve aynen öyle onlar. Evet. Yani sık sık bu programda bahsettiğimiz ve... ...ister politik davranış, ister sosyolojinin diğer alanları... ...ekonomik davranış, felsefi davranış veya işte sanat davranışları söz konusu olduğunda... Hemen karşımıza çıkan aynen nöronlar. Yani birbirimize duyduğumuz empatinin beyinsel temelinde e, başkalarının beyinde çalışan nöronlar gibi çalışmak isteyen, hareket etmek isteyen, davranmak isteyen nöronlar var. Ve bu sayede bir yakınlık doğuyor insanlar arasında veya canlılar arasında diyelim. E, i̇stersen ikinci bir müzik arasına gidelim. Yine bu albümden evet. o zaman... Kübra Kavakla birlikte e, yaptığımız 99 kaydından biraz önce Şimdi, e, e, bir vival denedik. Şimdi halk türküsü var, e, FM. Hmm. E, onun iki gitar e, düzenlemesini Kemal Belevi yaptı, e, bizim ikilimiz için yapmıştı. O da seslen dedik. İsterseniz hmm. onu dinleyelim. E, Ege türküsü FM'in iki klasik gitarla yorumlanmış hali. Muzaffer Çorlu, Kübra Kavak çalacak, Kemal Belevi'nin düzenlemesiyle. Aslında e, araştırmalarla birlikte e, hayatın ve bilginin farklı alanlarının birbirine daha da fazla yaklaştığını göreceğiz. E, zaten e, kayda girmeden de konuşmuştuk. Yani eskiden beri zorunlu olarak eksik söylenmeye devam edilen alanlardaki e, eksiklerin e, tamamlanması ve ortak alanlarının yaratılması işte bu kognitif denen alan... Bu herhalde ve daha bütüncül şeylere, e, bilgilere ulaşacağız diye görünüyor. Bugün e, müzikoloji üzerine, beyin ve müzik ilişkileri üzerine biraz konuşmaya çalıştık. Senden bir son söz alayım Muzaffer. E, çok teşekkür ederim önce e, davet ettiğiniz için. Ama e, ben de yüzde yüz görerek katılıyorum artık. ki e, Artık müzikoloji, nöroloji, neuroscience bunları birbirinden e, ayırt etmek Herhalde artık e, o hatayı düzelteceğiz herhalde yıllar içerisinde gibi geliyor. Öyle ve yeni bir insan anlayışına doğru, yeni bir insan bilgisine doğru gidiş var. Evet e, bu haftalıkta bu kadar diyoruz. Hepinize iyi günler dileriz. Sağlıcakla kalın. Açık beyim. My brain is always ticking my brain My brain it's always ticking neuroekonomi, neuropolitika, neurosanat. Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıda ve Hakan Gürbüz.